الميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين صدق الله العظيم وبدلنا رسولنا النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاكرين الشاهدين بقلب سليم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 eğer bir kimse Kuran'a sıkı sarılırsa, Kuran'da söylenenler, buyrulanlarla amel ederse ki Cenab-ı Hak dersimizin her lafasını eden ayeti kelimede kerimede bakınız ne buyuruyor? Suretü'l-Bakara'nın ilk ayeti, Estaizu Billah, Elif, Lâ, Mîm, Zâlikel kitâbü la raybe fî hüdellil müttakîn. Muhterem Müslümanlar, elifle mim harfi heca diyoruz. Allah'la Resulü arasında şifredir. Fahreddin Razi Tefsiri Kebirinde 33 kadar tevil getiriyor. Elif La, mim'e Tefsiri Kebirinde 33 kadar mana, tevcih ve tevil getiriyor. Ben bunlardan sadece bir tanesini söyleyeceğim çünkü vaktim çok kısa oluveriyor. Elif, lafzayı celalin elifi. Yani Allah demek. Lam, Cibril'in lamı. Mim, Muhammed'in mimi. Muhterem Müslümanlar. Cenab-ı Hak Celle ve Ala Hazretleri, Allah, Cibril, Muhammed mukaddes, mübarek isimlerinin birinin baş harfi, ikisinin baş harfini birinin son harfini almıştır. Allahu Sübhanehu ve Teala enzelel kitabe bi vasıta cibril ila Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem manasınadır. Elifle Allah Teala Hazretleri cibril vasıtasıyla bu muazzam, mukaddes, mübarek kitabı Resulü Muhammedine indirmiş ve göndermiştir. Elif la, mimin, 33 mimin mani ve hakkaik ve esrarından bir tanesi böyle. ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ O kitap ki yani Kur'an-ı Hakim Furkan-ı Kerim ki لَا onda Allah kelamı oluşunda katiyyet ne şüphe yok. muhterem aşk eri mevlana'mız bu manayı şöyle türlendiriyor bakınız gerçi kuran peygamber peygamberest herki güyet hakne güfte es diyor aşk eri böyle diyor gerçi kuran-ı kerim hazreti muhammed mustafa'nın allah rasulünün dilinden okunmuştur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 çekilmiştir. Riyazata zihre, fikre ve tefekküre devam ediyor. Azığını getiriyor. Peygamber Efendimiz gecikti mi Hatice Validemiz? Hatice Validemiz aşağı yukarı bir 6 kilometre falan. Cebel-i Nur Muhterem Müminler. Gârı hıra Cebel-i Nur. Şöyle o yardan bakıldığı zaman eskiden yüksek binalar yok kabe Muazzama hemen hemen ta cebelinu i Hira'dan görünüyor adeta Beytullah. Peygamber Efendimiz böyle bir yeri seçiyor inziva için. Rabbisiyle baş başa zikir, fikir, tefekkür, Cenab-ı Hak Celle ve Ala Hazretlerinin azametini düşünmekle bir yöne doğru, bir büyük tecelliye doğru kendini hazırlıyor. Hatta Muhterem Müslümanlar geçenlerde Mutala mesnasında Hazreti Hatice ve Validemiz Peygamber Efendimiz'e azık getirirdi dedim de hatırlayıverdim. Cenab-ı Cibril geliyor. Ya Resulallah Allahu Zülcelal size selam ediyor. Hatice'ye de selam ediyor. Allah'ım ve Cibril'in benim selamımı Hatice'ye tebliğ et diye buyuruyorlar. Böyle baktiyar bir hanım. Muhtemelen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 Peygamber Efendimiz'in mübarek ruhuna ve kalbine işrak ile, aksedilmek suretiyle vahyi batını, vahyi kalbi diyoruz muhterem sunalar. bukhari Şerif'in ilk bahsi vahiy bahsidir ve vahiy bahsinin ilk ifadesi bu. Evvel ma bihi Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem minel vahiy, el rülyes <gülüyor> sadika, el Fekane la yara ruya illa jaat najfa lek's subh. Ya Rabb. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hazretlerine nübüvvet ve risaletin ilk 6 ayında vahiy rüya da gelirdi diyor. Peygamber Efendimiz bir şeyi rüyada gördü mü kuşluk vaktinin güneşi gibi diyor. Tabir bu. Fekane la yara ruya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 Bizi ve kıyamete kadar neslimizi Hazreti Muhammed'in nur, ahlak, edep yolundan, iş ve amelinden ayırma Allah'ım diyorum. Muhtemel Müslümanlar, konumuz, mazlumumuz Kur'an olduğu için Gar-ı Hürayet'e kadar çıkmış olduk. Artık birkaç cümleyle tamamlayacağım inşallah o teala. Peygamber Efendimiz'in 40 yaşına tam basışı, 6 aylık rüyadaki vahiy alemi tamamlanmış oluyor. Onun için resul Zişan Efendimiz Er rüyâs-sâdikâh cüz'ün min siddetim ve erbaîne cüz'en minennubûvâ Sadık ve salih bir ruya, şeytan ve nefis dünya karışmayan bir ruya, salih adamın gördüğü salih bir ruya. ''Nübüvvetin, peygamberin, vahyinin 46 yüzde bir cüzüdür.'' diye buyuruyorlar. Sadık bir rüya, sahih bir rüya, nübüvvetin, risaletin 46 yüzde bir cüzüdür. ''Lehümül büşra fil hayati dünya ve fil ahira'' ayetindeki büşra...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 tembih üstüne tembih Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allahümme la tekilni ila nefsi tarfete aynin ve la ekallem min thalik. diyor Ya Rabbi göz açıp yumuncaya kadar da olsa beni nefsime bırakma diyor <gülüyor> daha az da olsa masum insan masum insan önü de sonu da kabzayı kudrette ismette insan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 Ya Rabbi beni göz açıp yumuncaya kadar ve bundan daha az zamanda olsa nefsime bırakma diyor. Kim? Ahir zaman peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem. Sure-i Yusuf, Sure-i Yusuf, Cenab-ı Yusuf aleyhisselam. Kur'an diliyle ve ma überri'ü nefsi innen nefse le emaratun bisüvi illa ma rahime rabbi diye böyle dua ediyor ve ma überri'ü ben nefsimi kusur ve hata ve muasiden kendim tezkiye ve tebriye edemem zira nefis şiddetle kötülüğü emredicidir ancak Allah'ın rahmetiyle kuşatıldığı kullarım üstesine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 Rabbim bizi kendine çek bizi bizden al Yunus'un dediği gibi senden yana sıl Rabbena diye dua ediyoruz. Muhterem Müslümanlar İslam Kur'an Bismi Rabbikellezi khalaq khalaqal insana min alaq ikra ve rabbukel ekramu lezi alleme bil kalem allemel insana ma'lem ya'lem en kerim olan Rabbiyin adıyla okuya Muhammed ki insana kalemle bilmediğini öğretti insana kalemi halk ederek bilmediğini öğretti muhterem Müslümanlar tabi Kur'an mavzuğumuz olduğu için Kur'an'a girişi bu dersimizde mavzuğumuza konumuza baş yapmış olduk ve cemaatime Müslüman kardeşlerime Konya'nın bahtiyar halkına Kapı Camii'nin mesut Müslümanlarına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 her dakikada bir ırza geçildiği her üç dakikada bir adam öldürüldüğü her beş dakikada bir ev soyulduğu ve hakedâ ve hakedâ bugün Amerika diye gidip akıl aldığımız yeri Allah'ınızın aşkına risaleler yazılardan muharilerin namuslu ve şerefli muharilerin kaleminden okuyoruz İngiltere'ye geliniz muhterem Müslümanlar Hayt Parkı'ndan tutunuz, bilmem arka mahallelere varıncaya kadar şerefsizlik ve adiliğin sokaklardan aktığını göreceksiniz. Bir falan yere gidiniz, bir falan yere geliniz. Farazan muhterem simalar. Şimdi bütün bunların içerisinde biz milletlerin ve ümmetlerin en şereflisi olarak ufkumuzu açıp gayemize yetişmek istiyoruz muhterem Müslümanlar. Küntüm hayra ümmetin. Bak bizim için Kur'an ne diyor mümin kardeşim bizim için Kur'an ne diyor bakınız küntüm hayra ümmetin uhricet linnâs ta'nuruna bil marûfi ve tenhevne anil munkar ve tu'minûne billâh bakınız muhterem Müslümanlar biz Kur'an'da nasıl ümmetmişiz sizler öyle bir ümmetsiniz dinine imanına aşkına kitabına Allah'ına peygamberine bağlı öyle bir ümmetlisiniz ki İnsanlar için örnek olarak çıkarıldınız. Bütün bir beşeriyet için, beş buçuk milyar için tafahri kainattan bugüne kadar bu uh hücretlin nasi insanların içerisinden böyle çıkar, insanlar için çıkarılmış, kendilerine Hz. Muhammed gönderilmiş, üzerlerine Kur'an indirilmiş, sahabe gibi güzide insanlarla, müştehitler gibi büyük alimlerle, Mevlana'lar, Muhiddin Arabiler, İmam-ı Rabbani'ler, Bayezid Bostami'ler, Yuneydi Badadi'ler, efendim, Hacı bayram Veliler, Akşemseddin'ler, ah Mulla Hüseyn'ler, Mulla Kurani'ler gibi nice ilmi varlıklarla irşad edilmiş muhterem Müslümanlar, insanlık için çıkarılmış bir ümmetlisiniz. Bakınız bizim vasfımız neymiş muhterem Müslümanlar Kur'an'da? "Tämurûne bil maruf ve tenhaudû alel münker <gülüyor> ve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 ciddi vasıflarından evvelkisi Allah'a iman ki onunla beraber Resulü ve kitabına iman tabi beraber sonra te'mrune bil marufi ve tenhevne alil munker iyilikle emredersiniz kötülükten nehyedersiniz hepimizin vazifesi muhterem Müslümanlar hepimizin vazifesi devlet kanunlarıyla efendim maddi güçleriyle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 ''Hidayet ve tevfik nuruyla, gümüşüyle, altınıyla kaplar, ne kafada kötü fikir, ne kalpte şeytani vesvese katiyen kalmaz.'' Muhterem Müslümanlar, Rabbi Zülcelal'imiz bize Kur'an-ı Hakim'in nur havuzunda günde birkaç kereler yıkanarak temizlenmeyi nasip etsin inşallah. Muhterem Müslümanlar, Peygamberimiz Zişan sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerine dönelim. Kur'an-ı Kerim için bir iki ayet-i şerif okuyalım. Asıl sureyi İsra'da eğer girebilirsem ne ala yoksa daha göreceksiniz. Kur'an-ı Kerim beşer için mahvedici, yıkıcı, yok edici tarihlerden, sayfalardan, kitaplardan ve toprağın üzerinden silici kötülükleri birer birer nasıl sayıyor ve Müslümanları menne diyor, insanları iyiliğe çekiyor göreceğiz. Muhterem Müslümanlar, Allah'ın Resulü yani biz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 Res Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de öyle diyor. Kur'an-ı Kerim dünyadaki gelişten geçmişe, ezelden ebede bütün sözlerin en güzeli... Allah'ın kelamı Kur'an-ı Kerim muhterem Sımalar. Ahsenül Hadis. Rabbim bizi Hazreti Kur'an'ın yolundan ayırma diye dua ediyoruz Halika Zülcelal'imize. Peygamber Efendimiz, Peygamber Efendimiz Kitabullah için, Kur'an'ımız için öyle diyor.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 ama muhterem müminler, şunu söylemek istiyorum. Men ce'alehu emamehu kadehu ilal canna. Bir kimse Kur'an-ı Kerim'i önünde, elinde, yönünde, bizim Hafız Hayrettin gibi dilinde ve kalbinde tutarsa eğer, altı bin küsur hayatı ilahiyeyi, daha henüz yumurcaklık çağında, Balıkesir'de altı yaşında hafız olan kızlarımız var.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 Tarihi izzetimize kavuşmak için, tarih boyu büyük satmetimiz ve saltanatımızı Mevla'nın tekrar iadesi için Allah'a kulluk, Mevla'ya ubudiyet, Kur'an'a sarılmak, Hz. Muhammed'in neşesiyle yeniden taptaze bir mümin ve Müslüman olmamıza şiddetle ihtiyaç var. Yüce Rabbim bizi tevfikinle en doğruya ilet. Buyurun aşk ile kelimeyi şahadet. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluhu. Kelimeyi tayyibi müncîi mübarek eyle mevla cumlemize. Gülerek çene kokulmak nasip ve müyesser eyleyem. Hakkı hak bilip hakka ısvaq, batılı batıl bilip batıldan iştinab eyleyen zümreyi salihine mevla cumlemize ilhak eyle. Şeriatı, Garra-i Ahmediye-i Muhammediye temessük ve ittibalarımızı yevmen fe yevma ile Cümlemize ve bütün inanmış kardeşlerimize cennet, nimet ve cemali ilahiyyesiyle iltifat ve ikram eyle. Rabbil Rabbike Rabbil İzzete ve Selamun Aleyl Mürselin ve Elhamdülillahi Rabbil Alemin El Fatiha.